Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberiz Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Bayramınız mübarek olsun Hepimizin inşallah Seyircilerimizin de bayramlarını tebrik ederek Kurban bayramlarını tebrik ederek başlayalım inşallah Bugün kurbanı konuşalım hocam inşallah. Hem bayramı konuşalım hem kurban ibadetini konuşalım inşallah. Böyle kurban bayramları son zamanlarda medyada da bazı biçimlerde konuşuluyor. Yani sizin gündeminizde nasıl bir kurban bayramı var, kurban var oradan başlayalım isterseniz hocam. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Maalesef tabi e, kurban bayramımız e, Bundan önceki Ramazan-ı Şerif bayramımız Bayrama mahsus kendi gündemiyle gelmiyor bize Mesela kurban bayramımız ee, kendi gündemi nedir? Teşrik tekbirleridir. Evet. Teşrik tekbirleri e, bir. iki Arafa Vakfesidir. E, üç, kurban kesmektir. Dört, kuvvetimizin, kardeşliğimizin derinleşeceği, Sıla-i Rahimimizin takviye edileceği boyutta e, toplum nezdinde bir hareketlenmedir. Eee Artı yani. Evet. Kurban Bayramı'na işte çocuklar nezdinde diyelim ki yeni elbiseler alınmasıdır. Yani bunlar Kurban Bayramının tabii gündemleri olması evet. gerekiyor. Evet. Kurban Bayramını kağıt üzerinde böyle tasavvur ediyoruz. Ama yıllardır Kurban Bayramı çok fazla tabi olmayan kurbanlarla dolu oldu. Yani koçların değil Müslümanların kurban edildiği bir bayrama ha, dönüştü ha, adeta. Evet. Dolayısıyla maazallah yani e, böyle sadece bir e, cahili tepki olarak söylüyorum. Ya gelmese mi bu kurban bayramı? bir felakette de karşılaşmasak mı gibi yani gelince zaten bela geliyor ama bir de bayram günü olunca ağırlığı kat kat Oluyor yani sevineceğimiz yerde Mahzuniyetimiz artıyor Bir de bu sene Biraz daha e, Esefimizi artıracak şekilde Yaşadığımız topraklarda e, Müslümanlar arası e, Ya da Müslüman katliamının Arttığı bir neden i̇şte Adına terör dediğimiz Bir sıkıntı Yani ağırlığa Biraz daha baskül ağırlık Getirdi gibi oldu Ama Ama ee, bu bizim e, çıplak gözle seyrettiğimiz zaman Kurban Bayramı ile ilgili bir gündem olabilir. Esasen Kurban Bayramımız inşallah e, ihsan-ı ile Rabbimizin bizim Rabbimizin rızasına kavuşacağımız e, cennetine e, girmemize sebep olacak amellerimizden birini yapacağımız bir ibadettir yani Kurban Bayramı bu. Evet biz asıl, de, asıl gündem dediniz. Asıl bu olması lazım. Evet bu o zaman bir, asıl buyur. gündemden başlayarak biz yani programımızın muhtevası ıı, gereğince de İslam'dan hayata ölçüler diyoruz. Yani o sizin Kurban Bayramı'nın kurbanın asıl gündemiyle hayatımıza gelmesi hadisesi. Oradan başlarsak, yani mesela teşrik tekbirleri var değil mi? Kurban Bayramı süresince e, namazlardan sonra ifa ettiğimiz... Bunun fıkıh boyutunu evet. isterseniz tespit ha, edelim lütfen. de bir, bir vacip yerine gelmiş olsun. Evet. Çünkü vacip bir ibadet bu. Kurban Bayramı'ndan önceki güne Arafa diyoruz. Evet. Arafe. Yani Kurban Bayramı'nın Yarın olacağı zaman e, Bugün Arefe, arefe günü olmuş oluyor. Arefe günü bir Yani e, dün Arefe idi mesela Bugün dün, birinci bugün, günü birinci gün, e, Dün Arefe idi Dün Arefe idi e, Bugün Arefe günü sabah namazından Başlıyoruz e, Beş vakit Birinci gün beş vakit daha On İkinci gün beş vakit daha 15 eee 3. gün 5 vakit daha 20 4. gün ikinci namazena kadar 23 namaz. vakit evet her farz namazdan sonra Allahu mensalamüke selam demeden önce e, tekbir getiriyoruz. La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi elhamd. Allah allahu ekber la Teşrik tekbirleri diyoruz. Bu e, namazın vaciplerinden olarak yani ana görevlerinden biri durumuna geliyor. Bunun kazası da yok. Yani o vakit geçtikten sonra bir daha kaza da yapılmıyor. Dolayısıyla camide cemaatle kılanlar için bir sorun yok da e, münferit kılanlar ve hanımefendiler evde kılarken münferit olduğu için unutulma ihtimali var. Böyle bir kağıda yazıp seccadenin başına mı konur? Nasıl yapılırsa bu 23 tekbiri ihmal etmemek lazım. Bunu Bari bunu kurtaralım kurban evet. bayramından yani bir Unutuluyor olsun. da hocam Yani hakikaten hani Eğer, o Ellezine hümsahun var ya Namazı bile unutuyor insan Öyle demeyelim bile... de yani Sürekli olmayan bir şey olduğu evet. için Yani Yılın 362 Gününde yok, yok evet. Son 3 gününde olduğu için Belki unutuluyor evet. Birincisi bu İkincisi de üstadım esasen Esasen bu Kurban Bayramına 10 gün kala ki günler e, Zilhicce'nin ilk 10 günü diye bir heyecan da gerekiyor ama bu medyanın gürültüsüne Zilhiccemizin 10 günü de gitti bize. Evet. Yani o ezazen, iklim oluşturamıyoruz. Müthiş bir 10 gün. Evet. ve veleyal'in aşırdeki o 10 evet. gün. E, bu çok önemli. Elimizde kalan son bir günü de olsa bari onu oruçla. E, infakla, tesbihatla Kur'an okumakla bir şeyle geçirmek lazım. Bu kurban bayramından önceki 10 evet. e, gün çok değerli. Evet. Çok ama 10. gün zaten kurban bayramı oluyor. Artı e, bir önemli hususa farklı bir zaviyeden bakmamız yararlı olur zannediyorum üstü adam. Yani Ümmeti Muhammed'in Hac diye bir ibadet var aleyhissalatü vesselam Bu hac ibadeti Çok az müslümana nasip oluyor Yani binde birine Ümmetin nasip oluyor Şimdi bu hac ibadeti e, Giden veya gitmeyen Yani giden Hacıların yaptığı bir ibadet ama Ezan gibi tıpkı Bir müezzin ezan okuyor ama Bütün ümmetin ezan okunuyor evet. Dolayısıyla ezan bizim ezanımız diyoruz müezzin okuyu okusun dinlesin demiyoruz ezan ümmetin sloganı tabii, gibi tabii. aynı şekilde yüreğinde yansıma sıvar. Haccı da bu ümmetin ibadeti olarak hmm. algılayıp gidemeyen de yani ben gitmiyor olabilirim. Arife de vakfe yapılıyor Arafat hı hı. gününde Arafat'ta evet. vakfe yapılıyor. Bu benim ibadetim. Sanki ben orada, orada duruyormuş gibi. Ben orada ha. Ya o, Türkiye'deyim ama Arafat'a e, iştirak ediyormuşum evet, gibi. Evet. Bu bunu anlatmıyor. Bütün ümmeti Muhammed'in Tabii, alanı yani Arafat alanı. Senin okuyor. Evet. Ben şu anda namaza gidemeyeceğim abdest almadım henüz diyorum ama ezan benim ezanım olduğu için bir titreşim yapıyor. Evet. Ezanla iletişim kuruyorum, frekans beraberliği oluşturuyoruz. Evet. Haccı da, hacca gidenler, mesela dayısı veya babası haçta olanlar heyecanlanıyor. Bu aynı zamanda benim adıma bir tür orada hacc yapılıyor. Yani hac heyecanı da kurban bayramı içerisinde hissetmemiz gereken bir şey ki yani tıpkı ben şu anda ezan okunuyor namaza gidemiyorum ama benim namazımın ezanı okundu der gibi. Hac da benim ümmetimin Allahu Teala'nın şairinin yani Müslümana ait en üst düzeydeki temsil ibadetlerinden birisinin icra edildiği anı. E, Arafa vakfası, minada kurban kesilmesi bizim akrabalarımızın orada olduğundan dolayı değil. Mümin kardeşlerimiz Rabbimizin emirlerinden birini yerine getirdiği için orada bir heyecan oluşturmak. Yani oldu. hac ibadeti mahalli bir ibadet olmaktan çıkıp. Ferdi değil. Mahalli değil. Evet. Ümmeti Muhammed'in. Muhammed'in Muhammed bütün yani, coğrafyalarında hissedilen. Mesela bunu şöyle e, isterseniz açmaya çalışayım. Yani e, orada yapılan hac kabul edildi. Ahmed'in, Mehmet'in, Ayşe Hanım'ın haçları kabul edildi veya edilmedi. Hayır, Ümmeti Muhammed'in göklere yükselen duaları oldu orada. Evet. Bu heyecanı hacılarla paylaşmak zorundayız biz. Çok güzel. Hacılarla paylaştığımız zaman, orada bizim 50 bin tane hacımız dua ederken, 80 milyonun feyizinden, bereketinden istifade ederiz. Gönderdik hacıları, hacılar dualarını yapıyorlar, tövbelerini yaptı, geliyorlar dersek feyiz bereket de Arafat'ta kalır, Mekke'de evet. kalır. Yani bu hac, kurbanı hacla kurban bize haccı hatırlatmalı. Hatırlatmamalı. Hacla hatırlatmalı. bütünleştirmeliyiz kurbanı. biz hacca gitmesek de hac heyecanıyla burada bulunmalıyız diye evet. bir ayrıcalık Kurban Bayramı sebebiyle gündeme getirelim. Bir başka ben bir farklı noktaya gelmek istiyorum Kurban kelimesi diyoruz. Siz de bilmiyorum dikkat ettiniz mi üstadım Memleketimizin dünyanın yaşadığı yani binhasa Müslüman coğrafyaların yaşadığı bu başta sözüne ettiğimiz büyük olaylar Kurban e, ibadetinin Müminler arası yardımlaşma sebeplerinden Biri olmasını sağladı. Evet. Bunda i̇ftihar ediyoruz. Yani. Afrika'ya uzanıyor. Ya Asya'ya, Avrupa'ya. İn gitmez, in gitmez denir evet, ya. evet. Hatta Aslında, Güney Amerika'ya kadar gidiyor. Yani, yani. E, Müslümanların <gülüyor> e, bu dönemde. ...buna muvaffak olmaları... ...şükredilmesi gereken bir şey hocam... ...elhamdülillah... ...yani bu çok çok hoş bir şey... ...duygulandıran bir şey... ...bunun için Müslümanların vakıflarının hareketlenmesi... ...bakıyorum hocam... ...zengin varlığı yerinde gencecik insanlar... ...adı şahını duyulmamış bir ülkeye... ...kurban götürmeye gidiyorlar... Evet. ...kendi ülkesinde ciğeri kavuracak durumda değil... Evet. ...yani... ...eti yıkayıp yiyecek kadar... ...böyle bir... E, ...anladığı bir iş değil... Bin tane yirmi tane kurban, kurban kesinli, götürüyor. E. Hocam bu çok hoş bir şey. Çok çok, çok hoş bir şey. Bu noktada benim e, içimde kıpır kıpır eden bir hassasiyetim var. E, kurbanın uzun vade için söylüyorum bugün ve yarınki sorun durur mu? Uzun vadede kurbanın ekonomik olarak fakir diyarlara gönderilen bir vergiye dönüşmesinden korkuyorum. Yani kurban yerine. Yani kurban, para göndermek kurban falan hocam, gibi mi? İbrahim Aleyhisselam'ın o hissiyatını Yaşamamızı istiyor allah Teala Kurban evet. kesme ibadeti Bu eğer Bu hızla devam ederse Her sene Afrika'ya Bir kurban bedeli kaç paraysa O kadar gönderilen bir Vergiye dönüşürse uzun biz, badede, biz kurbanın dışına çıkıyoruz Biz çıkıyoruz Bir nevi oruç tutamayan Hani Fidyesini Fidye veriyor verir, ya. Evet. Oruç tutmuyor aslında hasta olduğu için. Mesela astım hastası oruç tutmuyor doktor evet. raporuyla. Müslüman doktorun raporu oruç tutmuyor. Fidyesini veriyor. Kurban ibadetinin bir mali boyutu var. Bir de o kesiliyor hayvan. Hayvan bağırırken duygulanıyoruz biz. E, Rabbim bu günahlarıma kefaret kıl bunu diyoruz. Hayvanın canının çıkmasını seyrederken ahiret tasavvurumuz oluyor bizim. Evet. Olması gerekiyor. Şimdi biz biraz modernist biraz da üstü başı temiz kalması gereken anlayışı da Afrika'ya yardımla birleştirince hı hı. bu kurbanın çocuklarımızın mesela bugün beş yaşında olan çocuklar 25 yaşına geldiğinde kurban diye bir vecibe bilecek ilma kitaplarında yazıyor. Belki Ama, onu bile bilmeyecek. Hocam inşallah olmaz İnşallah Yok, Ama onu, yani hakikaten hocam. <gülüyor> Şöyle hocam işte modernleşe Modernleşe yani dışında Kala kala, kala. Yani kültür olarak ama da bir hani çeşiti olarak bilir <gülüyor> Yani şöyle bir şey kültür olarak kalıyor ibadet olmaktan çıkıyor her şey Allah korusun. Maazallah. Bir süre sonra da o da işte azalıyor hayatımızda diye. Yani onu karşı, anlıyorum. Onu Yani bunu endişe ediyorum. Evet, Böyle evet. bir şey yok elhamdülillah Ama ki evet. görünen köyde kılavuz istemiyor. Çünkü Müslümanlar olarak çok başından atıp 5-10 kuruş vererek bu işi meye çalışıyor bir isterseniz rahatlatıcı bir örnek vereyim hocam bu eğitimci bir kardeşimiz bir konu anlattı ee, fıkra değil bu Evet ben, yaşanmış bir eğitimde şey. e, iyi bir noktası olan bir kardeşimiz dedi ki özel bir okul işletiyoruz dedi e, işletiliyor dedi e, bir kardeş oraya geliyor kardeş diyelim biz e, çocuğunu kaydettiriyor kaydeden görevli diyor ki ee, biz diyor özel okuluz seçmeli yabancı dil de öğretiyoruz çocuğa diyor. Evet. Ee, hangi dili istersiniz diyor İngilizce, Almanca, Fransızca seçebiliriz. O da şimdi eli cebinde böyle rahat bir zengin baba çocuğuna hizmet ediyor ya. Hiç önemli değil kardeşim en pahalı hangisiyse onu öğretin diyor. <gülüyor> <gülüyor> en pahalı hangisiyse. Yani hangi dil Seçme lazım değil. Seçme yok diye. yani seçmiyor. Yani ben para veririm. Evet. Parayla çocuk eğitiyorum hı hı. Hocam bu psikolojik Bir şeyi yansıtıyor yani paramla, bir insan tipi. paramla Çocuğumu eğitirim ben ya Çocuğun kabiliyeti şuna mı müsait Buna mı müsait bir talil etme ihtiyacı hissetmiyor Param var halil olur Bunu buradan alıp ben Bu sanki bir fıkra gibi duruyor Ben buradan alıp bunu Kurban ibadetine getirdiğim zaman Korkuyorum yani eli bıçak tutamıyor olabilir Bir insanın Kurbanın başında durmaya da korkabilir Yani psikolojik evet. bir sorun Yüzde evet. bir binde bir böyle bir olayda Kan tutması diye bir şey olabilir var, evet. Ama e, filan yerdeki Kurban kesim yerinde Benim namına kesilen kurban Sonra onu poşete koyup ondan bir nebze Teberruk için eve getirmem Bu ümmetin kültürüdür Bu kültür Afrika'ya Atılmamalı Evet. Gizerya'ya atılmamalı şu anda sanki öyle bir şey oluyor gibi. Yani benim şu vakfa verilsin, bu vakfa verilmesin boyutuyla bakmıyorum meseleye. Bilakis hamd ediyorum böyle bir kurumlarımız var diye. Evet. evet yani yani dünyayı da, gündemimize almışız biz yani, yani. Evet, kurban ibadetiyle bir alakalı konuşuyoruz. 30 sene önce yani Müslümanlar kaç tane kurban kesiyorlardı Şimdi dünyaya kurban sevkiyatı Yapan bir duruma gelmemiz Nasıl evet. Şükredeceğiz evet. hocam evet. elhamdülillah ya. Nasıl şükredeceğiz Bu şükrü gerektiren şükrü mucip bir şey Yani Filistinli Müslümanın e, Mutfağına bizden kurban Eti gitmesi elhamdülillah, elhamdülillah Diyoruz evet. ama Ne edip edip Bu topraklar zenginleşti diye Kurban Kültürümüzün o evimizde kurban kavurması olması ta fiili olarak İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlama heyecanımız ailelerimizden eksilmemeli. Evet. Bunu kurban evet. kelimesini açtığımız için konuşalım hocam. Kurban bir ibadettir. Bu ibadet ekonomik olarak başka yere taşınabilir. Aslında hocam bu e, sözünüzü kestim. Yani sadece işte Afrika'ya şuraya buraya gönderince olmuyor o risk. Eee. Türkiye'de bile yani bu işi falanca vakfa havale edip kendi dışımızda tutmak tarzında da olabiliyor. Yani öyle bir risk de var. İçeride yani, bile bu yani risk var. Yani ben Afrika dedim içeride sözle alındırmayayım kimseyi. İçeride yani. de var. Onu Maalesef, zaten o yani mesela şu sözü duyuyoruz biz. Biz bayramımızda bayramı bölmek istemiyoruz. bayram Hatta e, bayramımı temizlikte geçirmek istemiyorum ben ee, versek olur mu diye soru soruluyor. Bunu bayan niye soruyor? Yani eve et gelecek ben onu temizle bunu temizle bayramı berbat etmeyeyim biz gideceğiz. Hmm. Ee, ibadete. bu mantıkla bakınca hocam zarardayız. Evet. Yani bir bayanım efendim. Ki hocam. Hocam, ya, bu, maalesef, i̇yi ki bunu söylediniz hocam. İyi yani ki bunu söylediniz. Hangi sorularla karşılaşıyoruz bilsin hocam. Evet. Bir bayan Müslüman biz bayram 5 gündür Et gelirse eve bir gününü o etleri temizleyip mutfağı temizlemekte. Ocağım filan gezeye gidemeyeceğiz. Biz eti gönderdik Afrika'ya. Hocam 40 tane göndersen Afrika'ya ne olur bu duygudan sonra? Ne demek bayramımı zehir ettim etmedim? Evet. Yani evet. E, bu, bu yanlış bir şey hocam. Yani bu. O zaman şöyle kurban girmeli evimize. ...iklimiyle... ...bu heyecan eksik olmamalı... Ha, ...eksik olmamalı... ...bayram girmeli evimize... ...yani girmeli. kendi manevi iklimiyle... Değil ...çünkü mi? hocam... ...hiçbir şeyi pratiği gibi etki edemez... Evet, evet. ...yani e, çocuklarımızın... ...elbisesini biz üzerine görmeden... ...resimle bakarak çocuğun mutluluğunu hissedebiliyor muyuz? Evet. Bir çocuğa bir pantolon alıyorsun, onu giyince sana sarılıyor. O pratiktir mutluluğu veren. Kurban ibaretinde de pratik lazım. Yani ben yakın zamana kadar kesebiliyordum kurban. Sonra bu tansiyon hastalığından sonra bende bir sıkıntı oldu. Yani keserken çok rahatsız oluyorum. Bıçağı elime vuracağım diye korkuyorum. Kesemiyorum evet. yani. Psikolojik bir sıkıntı oldu. Belki yaşımdan kaynaklandı. Kesemiyorum ama... Esef de ediyorum kurbanımın başında duramadığım için. Evet. Yani durup o heyecanı arayıp mesela Efendimizin meşhur duasını yani Rabbim bu akan kanı benim cehennemdeki kanımın bedeli yap sözü e, mümin için hocam secde edecek kadar heyecanlı bir iş. Evet. Yani bunu evet. o kurbanın kanının akışını evet. anlamlandırmak gerek. Yani evet. ben bu kurbanı kesiyorum Rabbim e, senin rızan için bu akan kanı benim cehennemime bedel yap. Yani evet, diyebilmek evet, lazım. Evet, Sonra mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük hayvan kesin, güçlü hayvan kesin. Kıyamet günü bir tür bineğiniz olacak onlar sizin diyor. Yani insan yani binek kurbana peygamberimizin verdiği mana anlam. Evet. Yani şekillendiriyoruz kurbana evet. Çocuklarımızı önceden kurbanı gösterip bakın bu bizim kurbanımızdır. İnşallah bunu cennette bulacağız bakmayın böyle bunun boynuzu moynuzu olduğuna siz deyip anlamlandırmak çocuklarımızın çocuklar alanını açalım hocam yani bayramı Önce büyükleri ve kurban... bitirelim hocam <gülüyor> <gülüyor> Önce bitirelim. Yok, geldiniz zaten çocuklara yani başta da söylediniz yani çocukların bu iklime girmesi girmesi lazım mesela anneler aman çocukları götürme üstleri kirlenmesi ne alakası var ya kirlensin ve gelsin eve üstünle kurbanımızdan oldu Eğitim evet. budur hocam. Evet. Düşsün, kalkmayı öğrensin gibi, evet. kirlensin üstü. Tamam, yeni aldığımız gömleği kirlendirsin. Kurbanlar su versin. Ee, su versin. E, beraber okşasın. dolaşsın okşasın. Mesela ne kadar hoş bir eğitim. Bunu kesmeyelim. Ben bu koçu beğendim diyor çocuk. Evet. Yavrum asas bunu keselim ki Allah ta seni cennetine koysun diyelim. Evet. Çocuk çelişecek tabi. Niye cennete girmek için bu cana kıyıyoruz biz diyecek. Hı hı. Yani şeytan ona bak, bu vahşet. Sen bunu kesiyorsun. Çocuğa diyeceğiz ki e sen tavuk yerken iyiydi değil mi? O zaman acımıyordun. Yani... Birçok anne baba bu konuyu problem ediniyor hocam. Aksinden hocam. bakıyor. Evet yani Aksinde. çocuk bundan olumsuz etkilenir. E, vesaire ürker korkar Doğru ondan hocam, sonra bir et buçuk yiyemez yaşında, gibi. 1,5 yaşında çocuğu götürmeyelim. Hı. Ama ben diyorum ki bunu da soruyor anneler babalar. Çok soruyorlar. Bir kasabın önünden geçirmiyor musunuz çocuğu ha? Tonlarca evet. et buraya nasıl geldi onu izah et. Önce bir kasaba götür. Kıymayı beraber alın. Sonra ki yavrum bak bu gördüğün hayvandı dün bu. Evet. Yani oradan başlayalım. Direkt kurbandan başlarsan. Yani sanırım. kurbanı anlatmak diye bir meselemiz olsun. Olsun hocam. Değil mi çocuğa? Yani. ne işe yarıyor? Evet. Psikoloji ne işe yarıyor? Madem bilim dalı bu. Yani e, her şeyi anlatmanın bir yöntemi vardı. Allah için bir hayvan kesmeye gelince mi bütün petekocu sustu? <gülüyor> Çok güzel. Yani Binlerce hayvan e, telef ediliyor adeta biz bir kebap yapacağız diye o zaman bir şey olmuyor. Evet. Yani dünyada 17 milyon mu ne bir rakam vardı şu anda tam bilimsel bir rakam 17 milyon hayvan günde kesiliyormuş. Sadece resmi mezbanelerde evet. hocam 17 milyon bu oyuncak bir şey değil oyuncak. ki bu benim bildiğim 15 sene önceki bir rakamdı. Şimdi belki 50 milyon hayvan balığı hariç tavuğu hariç büyük baş rakamlar. Ben bunlar. şey diyorum hocam mesela bitkilerde bile bir can var. Var. Değil mi? Bitkiyi bile o zaman koparmayacaksın. Yani o canlıya dokunmak sana ağır geliyorsa ona bile dokunmayacaksın. Ama ibadet söz konusu olduğunda bunu çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Hocam, inekten daha değerli su var. Suyu israf ederken niye çocuğu eğitmemiş oluyoruz? Evet. Yani su inekten değerli hocam. <gülüyor> <gülüyor> İneğin de hayatı su, benim hayatım da su. Yani bu Samimi değil bu Avrupa kültürü Hı. bu hususta. Samimi değil. Keyfine geldi mi kebap yapıyor, pirzola yapıyor, salam yapıyor. Salam yaparken hiç canman diye bir dert yok. Elektrik şokuyla kesiyormuş falan. Bunlar hocam Avrupa nezaketi. Yani onlar modern nezaket. Evet, yani evet. Bu, bu sebeple çocuklarımız hatta biz hanımefendiler yani o gün önlüklerini giyip Hayır bu kurbanın etini ben yapacağım kasaba götürmeyeceğiz telefon olsun et zararı yok yani kesemedi mesela işte herkesin karı değil kemikten eti çıkarmak olsun böyle bulunsun. Mesela ben belli bölümünü eti yiyemiyorum midem kaldırmıyor hatta dokunuyor olabilir evimde pissin o gün istiyorum yani kokusu da bana dokunduğu bölüm oluyor rahatsız oluyorum ama bugünün hazzı bu bugün budur. Evet. Tıpkı neye benziyor biliyor musunuz hocam? Biz tesettür ümmetiyiz değil mi? Ki erkek kadın tesettür ümmetiyiz. <gülüyor> yani çıplaklığa tahammülü yok dinimizin. Lakin çıkar üstündeki kıyafeti yarı çıplak Kabe'yi tavaf ediyoruz hocam. Değil mi? Evet. Şu hale bak ya. ya. Niye? Yani, i̇badet. İbadet. Bir kurban da böyle bir şey hocam. Evet bu kurban da böyle ay vay şirin mirin bir şey yok ama tıpkı ihram giyip böyle yarı çıplak vaziyette. Hatta kâbe'nin ilk şartında Omuzunu, aç omuzunu bile açtı. Yani aman aman böyle havluyla örtme her tarafın omuzunu aç diyor. Üstelik de biz hesap etsek Kabe'nin önünde başımızı da örtelim. Yüzümüzü de örtelim. Tam saygı olsun deriz. Tam aksi yani belli şeyler tersten bakılınca ibaret oluyor demek evet, ki. Evet. Yani mesela İram tersten bakmaktır. Bizde medeni ilişki şöyle güzel gömleği falan kab Ayak kabı yok değil mi? Yasak, çıplak ayak. Ya, yasak yani. ayak giymek yasak. Evet. Kurban da böyle yani kurbanım insan mantığıyla değil yaratan mantığıyla bakmak lazım Allah nasıl baktırıyor evet. öyle bakmak lazım öyle bakacağız. Evet. aksi takdirde e, biz kendi mantığımıza göre oluşturduğumuzda kurbanı büyük bir telef olarak da görebiliriz maazallah evet. yani burada üstadım koç mu keseceğiz dana mı keseceğizden önce kurbanın mantığını oturmamız lazım evet. önce bu mantığı yakalayalım şimdi mesela e, şuna dikkatinizi çekerim ee, bir örnek. Mesela pazarlık yapmak için hayvanların evet. satıldığı yere giderseniz. Kaç kişilik istiyorsunuz abi bu kurbanı denir. Evet. Kaç kişilik diye. Büyükbaş hayvan da kaç kişilik. Hı -hı. Bunu yani kaç kişilik ne demek ya? Bu tam bir e, anlamamanın sonucu. Hı -hı. Yani mesela 300 kişi olunca 4 kişiye bölünebilir. 350 kişi olunca 5 kişiye bölünür diye bir kural mı var? Hı -hı. İnek 20 kiloda gelse 800 kiloda gelse 4 ton da gelse bir kişi içinde olur 2 3ört beş altı ye kişi 7 için olur. Kişi. Ama burada ince bir hassas var. Et hesabı yapacağınız için size abi 7 kişiyseniz 400 kilodan aşağı almayın bunu hmm. fazla et düşmez. Ha <gülüyor> Demek ki biz cevap tartmıyoruz da. Alım yerine gittiğimizde et diyoruz. 20 gram da et düşse bana, 1 ton da et düşse ki öyle büyük hayvanlar var yani. Küçük araba gibi hayvanlar, hayvanlar var ya. Böyle evet. kıpırdayamıyor hayvan. Evet. İsterse 500 kilo et düşsün, isterse 5 gram et düşsün. Benim kurban, kurban olma benim, kurban vasfına benim. sahip mi? Yani... Bunu diyorsun ki mesela bunun dişleri çıkmış mı yani 24 ay dolmuş mu bu ki çok ee. önemli bir şartı bu 7 kişilik abi diyor sen ne soruyorsun ona <gülüyor> cevap veriyor ee. mantık et tartma mantığı et evet. tartıyor, ibadet tartmıyor farz, vacip, sünnet müstehap tartmadığı için Adam 7 kişilik de, bu 4 kişi olur diyor, evet. sonra senden sonra birisi gelince bu 6 kişilik olur diyor zaten <gülüyor> yani çünkü <gülüyor> onun bir miyarı yok ki bir, evet. bir standart yok ki, böyle bir fıkıhta da yok, sağlık bakanlığında, hayvancılık bakanlığında da böyle bir standart yok hayvanlar 4 kişilik, 3 kişilik diye bölünmüyor kurban olur veya oh, olmaz Allah. diye bölünmüyor, yani burada nereye gitmek istiyorum şunu biz hayvan kesimi değil Rabbimizin rızasını kazanma işine dönüştürmemiz lazım evet, evet. Bunun için başta dedim ki bunu Afrika'ya gönderilen bir vergi düzeyine gelmesine dikkat etmemiz lazım Müminler becerip Afrika'ya 3 tane kurban gönderip bir tane de ailece evde bu hazzı yaşayalım Koç keselim zarar yok evimizde bulunsun Mesela çok daha hassas işte inek hissesi bulamadık ee, koç keseceğiz ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Niye? Biz sevmiyoruz koçu. Ee. İşte koyun eti sevmiyoruz biz. Ya bunu insan dememeli. Tamam yiyemiyor olabilirse. Hakikaten belli. Bir kısım insan İniyet. koyun etini yiyemiyor. Yani, koyunu, evet. koyunu çiğ yiyen insanlar da var. Kuyruğunu da beraber <gülüyor> yiyorlar. Yani o kuyruğunu yerken bazı insanları görüyorum. Benim midem dönüyor. Yani, nasıl yiyorlar bunu? Çatal batırıp yiyor. Bu mümkündür. Yiyememek mümkündür. Ama ya biz bunu yani meleklerin gelip yemek yiyeceği bir sofraya mı kuracağız da koç olmaz ne Ya bulamadıysam Rabbimin razı olacağı bir iş olsun ne olursa olsun. Ee. Bir ferahat etsek ne olur özel zevkimizden. Bir kurban bayramında ferahat edelim diye diyebilmeliyiz. Yani ben üstadım e, siz söze başladınız belki başka noktaya gidecektiniz. Şu kurbanı. ...mükemmel bir ibadete dönüştürelim... Evet. ...nasıl haç turizmi olamaz... Isterseniz ...şeyden de belki kurbiyet... ...tarafı... ...kurban o zaten... <gülüyor> yani yani, yani evet. ...Allah'a yakın olma için... Evet. ...kurban yakın olma... ...yaklaşma anlamında bir kelime... ...yani mümin... ...kurbanı kestikten sonra... ...dolaba et koymadan önce... ...Rabbimin sevaplarını defterime yazdırdım... Evet. ...diye düşünmeli... Evet. ...burada gençler... Bu son senelerde şöyle bir soru sormaya başladılar. Bu kurbiyet dediğiniz de yani e, eskiden e, insanların yapacağı yatırım yoktu, sosyal imkanlar yoktu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem özellikle kurbanı teşvik etti. İşte adak kurbanları, ceza kurbanları falan. Şimdi onun yerine ayakkabısı olmayan binlerce çocuk var kış günü. O ben 10 tane çocuğa ayakkabı olsam daha sevap olmaz mı? Bu söz çok tehlikeli hocam. O zaman namazda da ...biz çok güzel başka hareketler yapalım... ...bu da hani Allah'a din öğretmek üzerine konuşmuştuk değil mi? Bu sözün sorulması da tehlikeli hocam... Evet. ...kıyamete bin sene daha varsa... ...üç bin sene daha varsa... ...dünyada üç tane koyun bile kalmadı diyelim... ...böyle bir afet oldu maazallah... ...biz gene kurbanlık arayacağız hocam... Evet. ...böyle geldi böyle gidecek... ...İbrahim Aleyhisselam'dan beri kurban kesiliyor... Kurban kelimesi bizim için asla şekil değiştiremez. Din gider elimizden yoksa. Yahudiler böyle yaptılar, Hristiyanlar böyle yaptılar, uydurdular. Onu yapamıyoruz, bunu. Evet. Her ben... ibadetin ikame edileceği bir formül aramaya başlıyoruz yani. Bununla oynayamayız. Evet. Yani e, kurban kaç para? 500 lira diyelim. 500 lira bir kurban kesiliyor. Ben aradım İstanbul'dan Ada Pazarına kadar bulamadım olabilir mi böyle bir sıkıntı olabilir mesela neydi bir kuş gribi vardı koyun gribi olur evet. Devletler ki bu sene kimse hayvan kesmesin sağlık sorunu var hayvanlarda kasaplarda et olmaz o sene kurban kesmeyebiliriz Sada onun yerine bedelini veririz evet. caiz fıkıta böyle bir kural bulabiliriz yani kurban kesemeyen bir sebeple mesela üçüncü gün akşam namazına kadar kurban kesemedi adam diyelim şu oldu bu oldu onu infak eder bedelini yani kurban yerine bulmaz ama inşallah Mağfirete sebep olur derim Böyle evet. bir fıkıhı var ama Ben 500 lira kurban yerine 50 bin lira veriyorum Asla olmaz Evet. Niye? Kurban ya, ibadetini kaldırmış Oluyorsun e ben kafadan Sıcak var bu sene oruç yerine Bin rekat namaz kılayım diyebilir miyim? Evet da mi? Sabah namazı yerine 7 bin dolar versem olur mu? Ya, evet. Yani Rabbimiz bilmiyor muydu Çok Günün birinde, örnekler, günün birinde yani. modern bir hayat Olacağını bilmiyor muydu allah Teala Bu hayatı yaratan o zaten evet. Bundan daha modernlerini de belki biliyor allah Teala Kim bilir bugüne Bedevi denecek şartlarda modernlik olacak 50 sene sonra evet. İbadetlerle oynayamayız evet. İbadetin şekliyle de oynamayız Varlığıyla da oynayamayız Yani mesela kan akıtma Diye bir mefhum var kanı akmadıkça Kurban kurban olmuyor yani Onun be yerine beynini ben, şoklayarak olmuyor. O kan akmayı engellediği için evet. kan neciz kan damarlarda kalıyor ette bulaşmış kalıyor bu dolayısıyla yenmiyor hayvan böyle evet. bir sorun var. E şimdi e, biz mesela mademki fukaranın et yemesidir söz konusu olan e, tutalım biz e, bir koyundan 20 kilo et çıkıyor 200 kilo et dağıtıyım olmaz. Kasaptan almayacaksın bunu. Evet. Kurban kesilecek. Asıl olan kesmedir. Evet. Haçtaki kurban içinde asıl olan kesmedir. Mesela diyelim ki fıkıh olarak... Nahr. Nehr. Nahr. Nahr. Nahr. Nahr olursa başka nehr. Ee, şimdi bir e, kurbanı biz tertemiz fıkha göre kestik. Yedik kişi. Evet. Ondan sonra bunu... Büyükbaş. Büyükbaş kestik yedik kişi. Bunun belli bir... E, ...dağıtımı tam yedi... ...adil şekilde olması lazım... ...işte yenmesi caiz olmayan... ...yerler var filan... ...bunların da fıkıh kuralları var ama... ...diyelim ki... ...onlarda bir arıza oldu... ...bir tanesini iki güle az eksik verdik... Falan. ...bu kurbana engel olmaz... Evet. ...kurbanın çünkü özü... ...besmele ile... ...caiz olacak bir hayvanın... ...kesilmesidir... ...o vacibi yerine getirdi... Ondan sonra geriye ne kaldı? İkinci vacipler kaldı. O vacipler. Mesela bir tanesine 1 kilo et eksik verildi. Bu kurbanı engellemiyor. Orada kul birbiriyle hukukundan evet. ortaya bir sorun çıkıyor. çıkıyor. Bir ay sonra bu yanlış anlaşılıp adama eğitim parası verilebilir. Evet. Bitti. Sorun Bitti. kalktı ortadan. Yapmamak lazım bu labaliliğe. Ya al şunu git işte bu but senin bu böyle değil. Yedi tane hayvanmış gibi yapmak lazım onu. Beşe böldüysek beş tane hayvan varmış gibi Yapan, olması evet. lazım burada. E bu ibadetimizin ciddiyetini gösteriyor. Yani kurbanın varlığında daha sonra kurbanın pratiğinde bir mümin olarak biz bu ciddiyetle bu işe sahip olmalıyız. Et lazımdı değildi hiç önemli değil. Mesela e, yakın yıllara kadar Mekke'de, Mina'da kesilen hayvanlar telef oluyorlardı. Şimdi olmuyor elhamdülillah. Yani Afrika'da aç diyarlara gidiyor ama haccı etkilemiyordu bu. Çünkü evet. hacının kurbanı kesiliyor. Herkes diyordu ki ya telef oluyor bunlar. Telef oluyor ama o telefler bugün büyük bir şoklama sistemiyle Afrika'da aylarca et ihtiyacını karşılayan... Bir kırbaç gibi oldu evet. i̇şte Suudi Arabistan'daki yöneticilere diyelim Ya da Müslümanlara elhamdülillah Bu sebeple Kurban ibadetini Dedelerimiz keserdi Biz de keserizden taşıyalım Kurban ibadetini sabah namazı gibi Rabbimizin rızasını kazanacağımız Bir işaret Benim mesela. sorumluluğum Ben ibadet ediyorum Burada mesela yandan bir e, giriş yapayım Müsaade ederseniz üstadım Şimdi mesela diyor ki Kurban kesecek değil elektrik faturasını ödeyecek bir durumum yok benim. Mesela kurban 500 lira. Ben 20 liralık elektrik faturasını ödeyemiyorum. Bu sene durumumuz hiç iyi değil. Çok kötü durum. Tamam. Ama ben babamdan gördüm. Kurbansız sene geçiremeyiz biz. Borç alalım. Kurban keselim. Bu da caiz değil hocam. Evet. Bu da caiz değil. Niye? Niye? Ya niye bunu yapıyorsun? Çoluk çocuğunun elektriksiz kalmasına evet. sebep oluyorsun. Allah'ın emretmediğini niye zorluk çıkarıyorsun kendine? Tek Teklifi hala yutak yani. Olmaz. Evet. Yani burada bizim vazifemiz Rabbimizin emrine itaat etmektir. Yani hacca gitmeyen para çalıp hacca gitsin denir mi? <gülüyor> evet. Yani öyle şey olur evet, mu? Tabii. Allah emretmemiş şey, sana. ki 7 e, kişilik veya 5 kişilik <gülüyor> bu ortak kesimlerde hocam yani sizin bu e, kurbanın ibadet vasfını hayvan kesmenin daha dikkat etmek açısından mesela birisi kurban niyetiyle değil de başka bir niyetle o şeye ortak olsa bu şimdi üstadım evvela şu andaki bizim e, toplum manzaramızda ben acizane yani bir emir olarak gibi değil şahsi kanaatim hisseli kurban sistemine fazla yanaşmamak lazım Birbirine çok eziyet ediyor müminler. Beş kişi çalışıyor, iki kişi seyrediyor orada. Bir kişiye yiyip kaçıyorlar. <gülüyor> Onlar bir şey diyemiyor bayramdır, seyrandır diye ama o eti de zehir ediyor arkadaşına. Evet. Ya profesyonel bir şekilde biri anlıyor bense keser bunu veririm arkadaşlar. Yine ortak oluyor da bir, bir ortak, profesyonel bir, birin ha. Yani artık eskisi gibi insanlar kurban yani hayvanı kesip doğrayacak bir yeteneği yok kimsenin. ...insanlar balık bile temizleyemiyorlar yani... ...mesleği olanlar bunu yapabiliyor... ...sadece mesela bir kasa bir saatte... ...kıymasını çıkarıyor hayvanın... ...öbür tarafta bakıyorsun... ...on kişi çoluk çocuk sabah namazında... ...kesmişler hayvanı... ...yatsı olmuş hala kemik doğuruyorlar orada... ...yani küçük... ...Amerika bir yerde bir devlet kurar o saate kadar... ...yani bunlar hala... ...bu yazık onlara yazık... ...hayvana yazık ibadetin ağırlığına yazık. Evet. Bu sebeple profesyonel yapmak lazım. Elhamdülillah şimdi vakıflar bu işi yapıyor. Belediyeleri zorlamak lazım. Belediyelerde profesyonel yapsınlar. takım tesisler kuruyorlar. Evet. Yani orada işte birisi sigara içiyor. Kurbanın başında öbürü temizlemeye çalışıyor. Evet. Yani kurbanın başında ibaret halindeyiz. Çok yoruldu sigara içiyor. Bu bu sahnelerle karşılaşmaktansa Müslüman alıp koçunu kesip kendisi bakabilir. Bu çok önemli üstadım. Hayır biz beş kişi, yedi kişi, dört kişi neyse. Rakamda sınır bir ile yedi arasında bütün rakamlar aynı. Biz birleştik. Bunu ibadet zevkiyle yapıyoruz. Ama dördümüz tutacağız, üçü anlıyor bu işten. Hiçbir sıkıntı yok. Baştan böyle anlaşalım. Önce küheylan bey gibi konuşup konuşup sonra orada kaçmanın yanlışlığını konuşuyorum ben. İyi bir kasap Müslüman abdest alın, namazın ibaret olduğu gibi, kurbanın da ibaret olduğunu bilen bir kasaba yaptırırsak ee, bu daha güzel. Etzayı evet. Et olmasın, telef olmasın, elimiz kesilmesin. Yani kurban üzerinde kasaplık egzersizleri yapılacak bir nesne değil. Yani öğrenelim evet, denecek evet. bir şey değil bu. Bu ciddi olmalı ama bütün Müslümanların Büyük oranda kurban kestikleri için o günde herkesin böyle kasap bulması da mümkün değil. Ve o zaman kestiririz doğramasını biz yaparız. Evet. Mesela nasıl olsa derisi lazım değil bize eve götürmeyeceğiz diye onu da çarç üretmemek lazım. Yani milli ekonomik değeri olan şeyleri de düşünmek lazım bu arada. Çevre kirliliğiyle dikkat etmek lazım. Yani çevre kirliliğini ikiye ayırıyorum ben burada. Bir göz kirliliği yani çoluk çocuğun, fukaranın, Suriyeli göçmenlerin vesairenin bulunduğu bir ortamda sanki böyle düğün yapıyor gibi de hayvan kesmek de yanlış hocam. Yani e, insanların garip olduğu, anlamadıkları yani e, gözlerinin kalacağı manzara bir çevre kirliliği, göz çevresi Hı -hı. kirliliği. Artı biz hayvan keseceğiz ama... Enkazımız hayvanın leşini Affedersiniz ortada bırakıyoruz e, Bu da doğru değil hocam Yani sineğin toplanacağı, mikropların oluşacağı bir yer Bir defa temiz evet. Yani hijyenik e, Konusunda hem evet. bizim mutfağımıza gidecek Et açısından dikkat edelim Hem de Çevre yani, açısını... kurban bayramı Müslümanların kirlilik oluşturduğu Bir bayrama dönüşmemeli Çok güzel Yani evet. e, Müslümanlar ibadet yapıyorum de Tarımar ediyorlar Ben şöyle bir örnek ee, vereceğim ama o, o görüntüyü bekleyip Dört gözle e, bekleyenler de var, de var Maalesef Şimdi Şöyle bir örnek oluyor hocam Şimdi belediyeler bir yeri tanzim ediyorlar ayrı orası belli Ama bir yerde işte futbol maçı oluyor O futbol maçından sonra bakıyorsun Caddeler, maddeler, poşet, meyve suyu Kutuları falan böyle rezillik oluyor Belediye gelip orayı pazar yeri gibi temizlemesi gerekiyor Evet Müslümanın kurban kestiği yerler de mesela o orta sokakta kesmiş, burada kesmiş. Sonra gelip de büyük temizlik malzemeleri, ile temizlenecek bir yere dönüşmemeli. Bir tane kestiğin 300 kiloluk bir hayvan yani. Temizle git. Evet. Kirlilik oluşturma. Beceremiyorsan aldığın gibi bırak yani. Yani Gördüğün gibi. E, evet. Bu mümkün mesela. Şöyle nasıl olabilir? Şehirlerde, apartmanlarda, sitelerde mümkün olmayacağı belli bir şey bunun. Hayat o noktaya getirdi Biz Herkesin dayısı köyü var. Gidip köylerde yapılabilir bu. Hem o köyün ekonomisine destek olsun bir hayvan al oradan. Köyde kurbandan anlayan birini getir geç. Yani alternatif üretmemiz lazım üstad. Mesela balkonda kurban kesiyor insanlar. Ya bu sağlık olarak doğru değil. Can güvenliği açısından dolayı. Hayvan atlar bilmem ne. Balkonda e, banyoda kurban kesen var. Bunu bir evet. de niye sordu? Bizimki caiz değilmiş. ...banyoda kesildi diye... ...yani yaptığı iş sanki çok iyi bir işmiş gibi... ya ...banyoda kesilince... ...işte hanımı demiş ki... ...senin burada çektiğin besmeleler caiz değil... ...banyoda besmele çekilmez... ...besmele çekme, çekmiş sayılmayacağın için... ...kurban caiz değil... Allah Allah. ...bayramın üçüncü günü yana yana arıyor... ...ne yapacağız biz hocam bir daha keseceğiz... Mi? ...şimdi banyoda besmele çekilmez... ...diye anlamasın kimse hocam... ...banyodan banyoya fark var hocam... Evet. ...tuvaletli banyoda ha, tuvalet, sorun var... Evet. Yani tuvaletli. Zaten öbür türlü de yani lavaba müsait olmaz ki tıkanır. Yani banyoda kesilmez mi? Hayır kurban yani. kesilmez de. Zaten kesilmez. Evet. Ama tuvaletli banyoda besmeleyi dışarıda çekmek evet. lazım tuvaletli. Sadece lavabo olan banyolarda e, sıkıntı yok. Şimdi burada üstadım onu da isterseniz küçük bir paragraf açalım mı? Yani şimdi duşa kabin gibi yerleri yapılıyor ya. Evet. E, lavabo ve banyo aynı yerdeyse hocam. Şöyle bir duşa kabin yapıp Banyo dışında onu kapatıp orayı müstakil bir abdesthaneye çevirebiliriz. Hı -hı. Hiçbir şekilde de sorun olmaz. Bu da 50-100 liraya mal evet. basit bir şey. Yani kolayını bulmuş olalım. bunu. Dipnot e not <gülüyor> şimdi. Not yapalım şimdi? Dipnot olsun. Evet. evet hocam kurbanı ibadetleştirelim diyelim. Bu arada evet. yani kestiğimiz hayvanın ciğeri sakat çıktı. Midesinden, karnından yavru çıktı. Bunlar çok talih konular. Evet. Yeter ki kurbanı biz ibadetle yapalım. Mesela mümin Keşke kurban kesildiğinde şöyle birkaç damla gözyaşı akıtmalı heyecandan. Ey Rabbim bunu sen bana nasip ettin. Ne büyük şey hocam düşünebiliyor musun? Kaç bin sene oldu İbrahim Aleyhisselam'ın kurban kesmesi. Kaç evet. bin, bin, iki bin, üç bin, dört binden fazla hocam. Yani beş binli yıllar İbrahim Aleyhisselam'dan beri kurban kesiliyor ve bu... ...kurban dosyası diye bir dosya var... ...büyük ihtimalle göklerde... Evet. ...kurban kesenler listesi var... ...hocam... ...ya bu... trilyonlarca belki... ...kurban kesenler listesi açıldığında... ...adım çıkacak kıyamet günü kabul evet, olursa... ...ne güzel... ...hocam bu mutlu. ...nasıl mutluluk, bir heyecan hocam bu... <gülüyor> yani ...bu ağlatmalı mümini ya... Evet, ...buna yani. nasıl ben böyle... ...inekti, yedi kişilikti, dört evet. kişilikti diye bakarım... Yani. Evet. ...bu... Bu heyecan İnşa azlığı i̇nşallah bir soru. dinlenir bu şeyler. Hakikaten yani kurban kesmeden inşallah insanlar Hocam eşi sormalı değil mi bir insana? Eve geldi kestiniz mi kestik. Senin isim kaçıncı isimdir o defterde diye sormalı değil evet. mi? Yani? Mesela oruçlu müminler oruçlu kapısından girecekleri. Yani kurbanların evet. da bir dosyası tutuluyor. E bunlar kıyamet evet. günü bu hayvanlar canlandırılacaklar. Evet. Ya, sabit hadisler var. Bu hayvanlar canlandırılacak. Görecek kestiği hayvanı. Yani 30 tane hayvan kesmek. Bineğiniz mesela. olur diyor, Ay, diyor peygamberimiz. Evet. Yani bu, bu hocam şimdi ulan bizim hayvan geliyor. Allah bu, bu heyecanı hissetmeli mümin hocam. Hmm. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kadın çocuk doğuruyor. Çocuk işte iki saatlik, üç saatlik eve getiriyor. Buyur abla diyor. O çocuğa bakarken Merak ediyorum kadın ne düşünüyor? Daha 3 saatlik çocuk. Evet. Onun düğününü, askere gideceğini, geleceğini, onu işe gideceğini, evet. arabaya hikaye, hikayeler geliyor. Hayat yani o hocam. anne evet. Doğuma ait bütün acıları unutuyor hocam. Evet. Bütün acıları unutuyor. Yani korkunç bir şey hocam. Ölesiye bağırıyor. Öldü zannediyorsun kadını ben soruyorum ebe hanımlara nasıl bir sahne bu? Yani öldü zannediliyor Kadın feryadından. Kucağına çocuk konunca hiçbir şey yok. Ben ilk abi. oğlumuz olduğunda dedim yani analık hakkı başka bir şey. O İmiş. İmiş. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Şimdi hocam ben niye madem ki peygamberime güveniyorum aleyhissalatü vesselam Amin. Rabbime güveniyorum bu kurbanların etleri değil sizin ona itikadınız bize ulaşacak diyor allah Teala Yani Rabbim kurbanla beni bağlantı haline geçiriyor Ben niye heyecanlanmayayım göreceğim bu koçu kıyamet günü diye Ben e, asıl o ayet üzerinde de biraz derinleşelim diye düşünüyordum hocam. Siz geldiniz. Ha, e, e, yani. Bu evet. işte hocam. Yani kestiğin yedi kişilik miydi? Üç kişilik miydi değil? Etler ulaşmaz. Aa. Kan ulaşmaz. Ama ne ulaşıyor? İşte bahsettiğim şey ulaşıyor. Ey Rabbim bu koçu göreyim ben cennette ee. deyip heyecanla. Yani, takva o, o takva değil mi? O duygu. O ben fasasi. hocam bir hoca efendinin kurban kesiminde bulundum. Ee, daha doğrusu e, biz kurban kesmiştik. O da kurban kesiyordu. Bayram günü elini öpeyim acele Gittim baktım kurban kesiyor. Yardım edeyim hocam dedim. Ee, keseriz ama buyur sen de dedi. işte Sen de bir oku tekbirleri de dedi, dedi, heyecan olsun dedi. Hocam 15 dakika civarında kesemedik hayvanı. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Bu Bahsettiğim tasavvuf erbabı Allah dostu bize attı. Hocam Kasap diyor ki Hoca Efendi vekalet verin diyor. Bizim Hoca Efendi kendinden geçmiş. Allah Allah. Heyecanlanıyor. Bir şeyler söyleyecek. Tekrar gözleri yaşarıyor. Hocam ineğin üzerinde Hoca Efendi'nin gözyaşlarının gölcüğünü gördüm. Allah Allah. Ben önce Hoca Efendi bir şeyler okuyor zannedeyim. Bakayım hiçbir şey okumuyor. Evet. Sonra neyse kes kes oğlum fekilimsin gibi bir cümle kullandı. Kasap kesti. Kalktık. E, talebeleri onu soymaya başladılar. Ee, dedim, hoca efendi dedim, e, namaz kılacak mısınız dedim. iki rekat namaz kılma diye bir evet. e, müstehab olan bir uygulama da var. Yani abdest alacağım dedi ben de dedi abdestte de heyecan oldu dedi. Hocam abdestinde sıkıntı olmuş adamın İyi bu cidden. bahsettiğim tasavvurlar. Sonra namaz kıldı oturduk. Ya dedi Nurattin dedi, bir de kabul olduğunu düşün şu kurbanımın be dedi. Allah Allah. <gülüyor> hocam bu sefer de beni adam bozdu diyelim yani. Cümle çok enteresan. Nurattin bir kabul olduğunu düşün şunun yahu dedi. Allah Allah. Hocam demek ki adam kendisini İbrahim Aleyhisselam'ın kestiği kurbanın listesinde kayıt sırasında bekliyormuş. Kurban böyle olmalı hocam. Bir de kabul olduğunu düşün kurtuldum işte ya. <gülüyor> Halbuki kestik ama işte. Evet. Diyen anlayış var bir de kabul olduğunu düşün şunun diyen anlayış var bu olmalı hocam. Yani oraya gönderiyor doğru ta diyor. yok bunu ben gönderiyorum Allah'ın olduğuna gönderiyor kabul evet. olduysa kurtuldum diyor evet. böyle olmalı hocam. Bir küçük cümle ben anlıyorum. Namazı Siz... oraya gönderiyorsunuz. Tıpkı. Orucu namazı oraya, gönderiyorsunuz. oraya gönderiyorsunuz. Kurbanı oraya Şimdi gönderiyorsunuz. Şimdi hocam e, özellikle... E, Şöyle 4-5 dakikamız var hocam. Anlıyorum sizin vaktiniz evet. var. Burada en çok söylememiz gereken şeye geldik hocam. Abdestin farzları, vacipleri var. Abdesti öğreniyoruz. İşte... Ee, ...namazın farzları, vacipleri var... ...sünnetleri var... ...kurban da böyle bir ibarettir hocam... ...kurbanlık bakmaya gitmeden önce... ...Müslüman kurban kesecekse... ...ilmali bir açsın... ...kurban bölümünü okusun hocam... ...en fazla 3 sayfadır... ...4 değil doğru, ama... ...3a evet. 4 kağıdı 30 satıdan 90 satır yapar hocam... ...10 kelimeyi anlamadı bir daha okusun... ...açsın be hoca efendiye bu cümleyi anlamadık biz de... ...kim kesecek, nasıl kesecek, hangi kesecek... ...hocam 4 sayfa değil ilmali kitaplarında... ...evet doğru... Bunu bu kadar e, yani gereksiz görmek bahsettiğim heyecanı öldürüyor işte Bunu bilgiden başlamak lazım hmm. Mesela e, dişleri çıktı çıkmadı yaşı, ya bunları bir ilmi halden okumak lazım ya Yani ilmi halden okuyup e, Fıkhını bilmek lazım Yani namaz çok uzun bak hocam namaz yüz sayfadan az yazılamaz Hiçbir imalde yüz sayfadan az değildir namaz. Evet. Baştan yirminci sayfada kafan tıkanmaya başlar. Ama kurban hocam üç sayfaya. Çok geniş yazsa, çok çok çok yazsa beş sayfa olur. Yani bu üç sayfa, beş sayfayı ailece okuyup bir kökleştirmek. Bu da bir ibadet çünkü. Buna önem vermek de bir evet, ibadet evet. hocam. İbadetin hazırlığı da bir ibadet. Ya, bu benim ciddiye aldığımı gösteriyor. Evet Allah yani, için... Yani orada sadece e, kasaba baskı yapmak ciddiyet değil ki. Benim bunu ciddiye alışım, namazın ciddiye alınışı abdestten belli değil mi hocam? Tabii yani kolunun yarısını yıkamadan namaza duran adam ciddi namaz kıldı diyebilir miyiz? Abdestte neysen sen namazda doğsun zaten. Evet. Dolayısıyla Müslüman hacca giderken bir şöyle bir kendini aylarca hazırladığı gibi tabii. ama kurbanı yılda bir ödenen dini vergiye çevirirsek buna gerek yok tabi. ...açıyorsun vakfı, bana da bir kurban kesin... ...sonra öderim diyorsun... E, öyle, ...öyle değil hocam... ...yani bunun ilmi halini bir okumak lazım... ...hatta mümkünse... ...mahalli imamına gidip... ...sen hocam ilan et, cuma vaazında değil... ...cuma vaazında vaaza gerek yok... Bir şey niye yarısı baştan geliyor Yarısı sonundan geliyor evet. Aa, Orada kurbanın sakatatını nereye atacağını Anlatıyor adam bir onu dinlemiş oluyor Sonu bölüme geldi çünkü <gülüyor> evet. İmam efendi demek lazım Hocam filan namazdan sonra biz mahalleli olarak Toplanalım sen şöyle güzel bir slide ile Bizi anlat bakalım Kur an, Kurbanı anlat bize Hoca efendiler yaşlı hoca efendiler Genç müslümanları genç talebelerini Alıp kurban pazarlama yerlerine gidip Hayvanın yaşı nasıl görülüyor bunu göstermeleri lazım hmm, Çok önemli çok güzel Çok basit bir şey bu e, Bunun kimliği var ya insanların kimliğiyle oynuyorlar da Hayvanın kimliğiyle ben nasıl <gülüyor> güvenenim ya Genlerle oynuyorlar <gülüyor> Ya hocam <gülüyor> insanlar kendilerine ait mi? olmayan nüfus kağıdı alıyorlar da evet. Ben nasıl ineğin nüfus kağıdına güveneceğim hocam öyle, böyle yeni, şey yeni öyle haberler var böyle Hocam zor nüfus bir şey eski. mi? Evet Zor bir şey mi? Dolayısıyla çok basit hocam hayvanın dudağını kaldırıyorsun kaç yaşında olduğu belli oluyor hayvanın bu evet, kadar basit hocam evet. yani bunu göstermek lazım bu hayvanın dişlerinden bak bu iki tane kazmaya benzer tıpkı kazma gibi iki tane diş oldu mu iki yaşında üç tane oldu mu üç yaşındadır bu hayvan. Bu diş bir tane ise bu hayvan kurban olmaz. Adam yemin ediyor ki gelirken çıkacaktı dişi de yolda geç kaldı bu hastalığın <gülüyor> naptı. Ya tamam öyledir kalsın bu hayvan. 40 evet. yılda bir ibadet yapacağım ben bunu niye şüpheli yapayım ki? Ya evet. evet. Bu sebeple üstadım hoca efendilerimize de çok görev düşüyor kendileri iyi bir çalışsınlar. Desinler ki Müslümanlar Salı günü yasın namazından önce 20 dakika veya akşam namazından sonra kurban ayrıntısı anlatacağım. Hanımefendiler de gelsinler. Evet. Desin şöyle güzel bir de Ya bir sünnet ihya edelim ya Şeriatımızı ciddiye aldığımız bir belli olsun Çok güzel İkinci bir nokta üstadım Kurban namaz gibi münferit bir ibarettir Hanefi mezhebi ölçülerinde söylüyorum Yani. Ne demek? Tek ya, kişinin herkesin aile, ve vacibi kendine ait Kendine ait Yani baba namaz kılıyor diye çocukların namazı geçiyor mu? Evde bali olmuş kim varsa Kurban düzeyinde Parası varsa mesela 10 bin lira kenarda birikmiş şimdi diyelim parası varsa kurban kesecek üstü kadın erkek genç falan yok evet. mesela kız çocukları erkek çocukları para biriktir Harçlık biriktirdiler 15 yaşından da büyük ben bilgisayar alacaktım şu bu diye para birikti. tamam aldın mı bilgisayar yok paran var mı duruyor 20 bin lira harcadın mı var kes kurbanını evet. ee, daha biz çocuğuz. Bırak bu hikayeleri Yani namazda evet, çocuk var mı? Bu da bir namaz. Evet. Bu da bir namaz. Çok, Rabbimizin bu ibadeti. Bu da çok önemli. Hocam. İbadet Münferit hocam. Evet. Ha Şafi'i olan kardeşlerimiz için farklı bir uygulama olabilir. Onlar da aile bazında bir ibadet bu. Ama e, İmam Azam rahmetullahi Aleyh'in mezebi budur. E, i̇nşallah kuvvetli olan, tabi olunması gereken görüşte budur. Bu bir Münferit ibadettir. Hocam, bu ibadeti. Bir dakikamız var. Şöyle e, bir son şey alalım. Hocam. Kurban Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Gelenek asla değildir. Gelenek kasaplarda kesilen hayvanların işidir. Gelenek odur. Kurban ibadettir. Bu ibadet sabah namazı gibidir. Vaciplik oranı değişiktir. Öğle namazı gibidir. Ağırlık oranı değişiktir. Yarın kıyamet günü Namazlarımızı arayacağımız gibi inşallah buluruz da, i̇nşallah. kurbanlarımızı da arayacağız, iyi şeyler bulacağımız şekilde iş yapacağız. İnşallah, Allah razı olsun hocam. Anladım. Yani orada kurbanlarımızı buluruz inşallah. inşallah, namazlarımızı buluruz inşallah. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Bayramınızı yeniden tebrik ediyoruz. Böyle güzel bayramlar yaşamanızı diliyoruz, niyaz ediyoruz. Kurbanlarınızın makbul olmasını niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun.